1962, numaralı konu, ashabın, bir ağaçtan Hazreti Peygamber'e olan muhabbetinden dolayı inleme sesi duymaları, evet, Allah'ın Resulü Cuma günü sırtını bir ağaca veya bir hurma kütüğüne dayayıp hutbe okudu, ensardan bir kadın veya bir erkek, ey Allah'ın Resulü, sana bir minber yapalım mı, dedi, Hazreti Peygamber, dilerseniz yapınız, dedi, bunun üzerine bir minber yapıldı, Hazreti Peygamber Cuma günü hutbe okumak için minbere çıkınca, daha önce sırtını dayayıp hutbe okudu, o hurma ağacı, tıpkı çocuğun inlemesi gibi inlemeye başladı, Hazreti Peygamber minberden inerek onu kucakladı, o da inlemeyi kesti, ağaç, yanında yapılan zikri duyduğu için ağlardı.